Haşiye, bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan on iki ayet ile muannit kafirler için olan iki ayetin izahat ve tafsilatının içinde çok münasebatı belagatı çoklar anlamayacak ve istifade etmeyecek ehemmiyetsiz nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkike ve izaha muhalif olarak mahiyeti i küfriyenin tafsilatına ve ehl nifakın temessük ettikleri şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız elfazı ı Kur'aniyenin ince işarat ve delaletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi üç nüktedir. Birinci nükte, Bidayet-i İslamiyet'te muannit ve kitapsız kâfirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi, aynen bu zaman-ı ahirde bir naziresi çıkacağını dersi Kur'an'iden gelen bir sünühat ile eski sait hissetmiş. Münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş fakat mütalacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve istinat noktalarını mücmel bırakmış. İzah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski Said bu tefsirde, Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için, yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaratına ehemmiyet vermiş. İkinci nükte, madem Kur'an-ı her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki, bir harf on, yüz, bin ve binler sevabı, ve baki meyveyi uhrebiyi verecek mahiyettedir. Elbette eski Said'in bu tefsirinde bir saç gibi, bir zerre gibi Kur'an'ın kelimatına temas eden nükteleri izah etmesi israf değil, ehemiyetsiz değil. Belki göz kapaklarının kirpikleri ve belki göz bebeğinin zerreleri gibi kıymetli olduğunu hissetmiş ki o dehşetli harp içinde bu incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düşünmekten. Avcı hattında düşman gülleleri onu şaşırtmamış, ondan vazgeçirmemiş. Haşiye, Acaba böyle bir adam, hiç mümkün müdür ki, dini siyasete, dünyaya alet etsin? Bu ittihamı yapanların, ne derece adaletten hariç bir zulüm ettikleri anlaşılır. Nur talebelerinden Zübeyir Bayram Üçüncü nükte Türkçeye tercümesi Arapçadaki cezalet, belagat ve harika kıymetini muhafaza edememiş. Bazen de muhtasar gitmiş. İnşallah Arabî Tefsir bu tercümenin ahirinde bir mani olmazsa neşredilecek tercümedeki noksanlarını izale edecek. Fakat Arabî Tefsirde tevafukun enbağından çok harikalar vardır. Beşer ihtiyarı karışmamıştır. Onun için o matbuun aynı tarzında imkanı varsa Mümkün olduğu kadar çalışmak lazımdır ki, alameti makbuliyet olan o harikalar kaybolmasın. Sat Nursi.